Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Ölülerin ardından verilen sadaka onlara ulaşırma. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Estaizu billillah. İnna nahnu nuhil mevta. Şüphesiz ki ölüleri diriltecek olan biziz. Ve nektubu ma ve asârehum. Ve onların geride bıraktıklarını yazmaktayız. Evet, bununla ilgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da Ebu Hureyre'den radıyallahu anh edilen bir hadiste şöyle buyurmuştur. İnsan ölünce şu üç ameli dışında bütün amellerinin sevabı kesilir. Birincisi sadaka-i cari. Yani bir kimse öldükten sonra devam eden, Allah rızası için yaptığı mektep, medrese, cami, çeşme gibi şeyler vesilesiyle Bunlardan insanlar istifade ettiği sürece sevap kazanmaya devam eder, amel defteri açık kalır. İkincisi, kendisinden istifade edilen ilim. Yani nedir? Kitap yazmıştır, tefsir yazmıştır, hadis neşretmiştir. Yani hadis kitabı. Buna benzer ilmi, insanlara fayda sağlayan, hidayet yolunu gösteren bir eser yazmıştır. Bu vesileyle de o kitap okunduğu sürece, o ilmi eserler okunduğu sürece yine Öldükten sonra bile ne yapar fayda sağlar. Üçüncüsü de arkasından dua eden hayırlı evlat. Yine bu, bu da aynı öldükten sonra namaz kılan, ibadet eden, salih amel işleyen ve anne babasına dua eden hayırlı evlat da yine amel defterinin kapanmamasına neden olan unsurlardan bir tanesidir. İşte Rabbimiz Yasin suresinde geride bıraktıkları eserlerini yazmaktayız. nektubu مَا ve وَأَثَارَهُمْ Yani onların eserlerini yazıyoruz. Eser nedir? Geride bırakılan sadakayı cariye, istifade edilen ilim ve dua eden hayırlı evlat. Şimdi şöyle bir rivayet var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Babam öldü, mal da bıraktı fakat vasiyet etmedi. Acaba onun namına ben tasadduk etsem günahlarına kefaret olur mu? Demiş. Peygamberimiz de evet cevabını vermiştir. Bu Müslüm'de geçen bir rivayet. Şimdi e, bununla beraber bir rivayet daha aktarayım. i̇bn Abbas radıyallahu anh rivayete göre bir adam ey Allah'ın Resulü annem öldü. Onun adına sadaka versem ona faydası olur mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Adam da benim bir hurma bahçem var. Onu annem için sadaka verdim dedi. Bu da Nesai'de e, Müslüm'de, Tirmizi'de zekat bölümlerinde geçen e, bir rivayet. Şimdi buna dayanaraktan bazı alimler diyorlar ki işte e, amel defteri e, devam eder. Yani e, özür dilerim çocukları e, fayda sağlayabilir. Yani bu şey kapsamına girer. Çocuklarının arkasından dua eden hayırlı evlat kapsamına gider. Dolayısıyla bu ameli işleyebilirler. Ancak burada yanlış anlaşılan bir şey var. Başkaları, başkaları yani bir başkası için yani evladı olmayan yabancı birileri bir başkası adına tasadduk edebilir mi? Yani bu o kişiye fayda sağlar mı? Mesela hiç evladı olmayan, kendisini tanımayan diyelim ki birisi onun adına sadaka verse ulaşır mı? Bu, bu noktada işte bu yanlış anlaşılıyor. Bu hadisler geride kalan çocukları için geçerlidir. Yoksa bir başkası böyle bir tasattukta bulunursa bu kabul edilmez. Yani o kişi Amel defteri kapanmıştır. Çünkü Peygamberimiz belirtiyor amel defterinin kapını, kapandığını ve hangi şartlarda açık olmaya devam edeceğini 3 maddede ifade etmiştir. Bunun dışında bir başkası yani ölen kişi için kendi sağlığında yapmadığı bir ameli yerine getiremez. Ancak o kişinin oğlu kızı olursa onun adına böyle şeyler yapabilir onun adına sadaka verebilir. Ama her ne olursa olsun kardeşlerim, bir kimsenin kendi sağlığında yaptığı ameli hiçbir şey yerin amelin yerini hiçbir şey tutmaz. Çünkü yapsaydı elbette kendisi sağlığında yapardı. Ancak buna meilli bir kişi ise zaten sağlığında olsaydı da yapacaktı. Böyle bir bunu ispatlamışsa ölümünden önce bunu da tabii ki en iyisini bilen Allah'tır. Yani bu sadakayı evladı verdiğinde nasıl kabul eder, onun karşılığını nasıl verir bilmiyoruz. Ama bu evlad için caizdir, başkaları için caiz olmaz. Bu ancak onlar için geçerlidir. O halde kardeşlerim bir insan kendi ameli, kendi elleriyle yaptığı amelin yerine hiçbir şey tutmaz o halde son nefes gelmeden önce ne gerekiyorsa kendi ellerimizle, kendi niyetimizle, kendi malımızla bu sadakalarımızı, ibadetlerimizi yapmalıyız. Bu hususta apaçık deliller ortadadır. Daha sonradan yani birilerinin yapmasıyla bize fayda sağlayacak amel olmaz. Amel defterimiz kapanır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.